1039, numaralı konu, Hazreti Ömer'in, Hazreti Peygamber ile Hudeybiye'deki kıssası, evet, Ebu Va ile haricileri sordum, bana, biz sıfındaydık, adamın birisi Hazreti Ali'ye, Allah'ın kitabına davet edildiği halde, icabet etmeyenleri görüyor musun, dedi, Hazreti Ali, evet, dedi, Sel bin Huneyf de adama, siz kendinizi itham ediniz, hatırlıyorum ki biz, Hudeybiye gününde savaşmak isteseydik savaşabilirdik, fakat biz Hazreti Peygamber'in emrini dinledik, Ömer, Hazreti Peygamber, Peygamber'e, biz hak üzerinde, onlar da batıl üzerinde değiller mi, bizim ölülerimiz cennette, onların ölüleri ateşte değiller mi, dedi, Hazreti Peygamber, evet dedi, Hazreti Ömer, o halde neden dinimizde onlara taviz veriyoruz, dedi, Hazreti Peygamber, ey Hattab'ın oğlu, ben Allah'ın Resulüyüm, kesinlikle Allah beni yardımsız bırakmaz, dedi, Ömer Rasulullah'ın yanından öfkeli olarak ayrıldı, Ebu Bekir'e giderek, biz hak, onlar batıl üzerinde değil midir ey Ebu Bekir, dedi, Ebu Bekir Ey Hattab'ın oğlu Muhammed Allah'ın Resulüdür. Allah'e bediyen onu düşmanlarına mağlup etmeyecektir." dedi. Bu hadiseden sonra Fetih süresi indi.